A'ud billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu aleyke ya seydel evvelin ve'l ahirin ve ila jami'il enbiya'i ve'l mürselin ve ila jami'il evliyai ve'l hamdülillahi rabbil alamin. Allah'ın el ef'alül husnasını anlamaya çalışıyorduk. Rabbimizin bize olan muamelesinden Rabbimiz'i tanımaya çalışıyorduk. Kul Rabbini efalinden tanımayınca esmasını, esmasının isimlerinin tecellisini anlayamaz. Dolayısıyla Rabbini tanıyamaz. Tanımadığı bir ilahı da iman edemez. Rabbine iman edemez. Onun için Rabbimizi tanımaya, anlamaya çalışıyoruz. <gülüyor> Sıra Allah'ın tem fiiline gelmişti. Tamamlar. Tamamlar. Tamamlamayı diler. Tamamlamayı İsteyin, buyurur. Allah'ın ayetlerinden öğrenmeye, anlamaya çalışacağız inşallah. Yusuf suresinde Allah öyle buyuruyordu. Yusuf aleyhisselam bir rüya görmüştü. <gülüyor> Rüyasında ayın Güneşin 11 yıldızın ona secde ettiğini görmüştü. O da rüyasına. Evet. Yakup Aleyhisselam rüyani kardeşlerini anlatma. Sonra sana bir tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insanın apaçık düşmanıdır. demişti. Şeytana uyunca insan kaybeder, hem kendine zulmeder hem başkalarına zulmetmiş olur. Yakup aleyhisselam rüyayı yorumlarken Rabbin seni seçecek, sana olayların, hadisatın yorumunu öğretecek. Daha önce ikiatan İbrahim ve İshak'a nimetini tamamladığı gibi sana da Yakup soyuna da nimetini tamamlayacaktır demişti çünkü Rabbin alim ve hakimdir demişti Allah öyle buyurdu Allah nimetini tamamlar <gülüyor> ayetin devamında Allah buyuruyor andolsun ki bu Yusuf ve kardeşlerini anlatan kısada almak isteyenler için ibretler vardır. Allah ibret almamızı istiyor, ders almamızı istiyor. İnşallah hep beraber ibret alacağız, almaya çalışacağız. Allah nimetini tamamlar. Allah nimetini tamamlamayı dilemiştir. Bu sadece Yusuf Aleyhisselam için değil, bütün kulları için, her bir kul için Allah nimetlerini ona tamamlamayı diler. Demek ki Allah önceden takdirini yapmıştır, nimetini her bir kula tamamlamayı dilemiştir, yani senaryo yazılmıştır. Allah onun için takdirini yapmıştır, takdiri, nimetini tamamlamaktır. Yeter ki kul güzel yapmaya çalışsın. Evet. Sonra Allah öyle buyuruyordu. Biz güzel yapanları böyle mükafatlandırırız. Eğer biri Allah'ın mükafatına nail olmamışsa güzel yapmadığı içindir, güzel düşünmediği içindir, Allah ile güzel olmaya çalışmadığı içindir. Her bir kul kendi hayatına baktığında Allah'ın nimetlerini tamamlamak için ona kendisine nasıl imkanlar verdiğine şahit olur. Buna şahittir. Yeter ki kul evet, güzel yapsın. Tek şart güzel yapmaktır. Ama güzel yapmayanlar, Allah ile güzel olmak istemeyenler, Allah'a göre güzel olmak istemeyenler, Elbette ki hüsrana uğramış. Allah'ın kendisi için takdir ettiğini, kendisi için tercih ettiğini tercih edememiş. Allah'ın muamelesi karşısında nimetini tamamlamak için yaptığı muameleyi anlamamış ya da kabullenememiş, ciddiye almamış. Kendisi için başka bir hayat tercih etmiştir. Dolayısıyla nimete üzerinde tamamlanmamış nimeti, rabbini, güzelliğini kaybetmiş olur. <gülüyor> Bunun için Allah ibret alın dedi. Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasına bakarak ibret alın dedi. Allah alim ve hekimdir. Allah hikmet sahibidir. Her şeyi bir hikmetle yapmış, her şeyi bilendir. Her şeyi bilerek yapıyor. Bununla beraber her işinde bir hikmet vardır. Allah her bir kula nimetini tamamlamayı diler. Kul hikmetle bakınca, yani Allah'ın muradını anlamaya çalışınca Rabbim bana bu muameleyi neden yaptı? Benim buradan ne anlamam lazım deyip Allah'a göre bakıp, Allah'ın ayetlerine, vahyine göre bakıp Resulullah Efendimiz'e göre bakıp Resulullah Efendimiz'in diğer peygamberlerin yaşadıklarına bakıp Allah'ın muamelesini onlar üzerinden evet, anlar. Allah zaten peygamberlerin hayatını onun için anlatmıştır. iman edenler için. Ders almak için, ibret almak için nazar edenler, bakanlar mutlaka o hikmeti görür, o ibreti görür. Onlar nasıl hareket etmişse, düşünmüşlerse, onlar gibi hareket edip düşününce onların kazandığını kazanmış olur. Her bir kula Allah böyle bir takdiri yapmıştır. <gülüyor> Onun için başına ne gelirse gelsin o mutlaka Allah'ın kulü üzerindeki nimeti tamamlaması içindir. Böyle hükmettiği içindir. İsyan edip feryat ederse, nedenin içindeyip cahilce bakıp gözünü kapatıp görmezse, anlamazsa Allah'ın vahyini işitmezse bu durumda Allah'ın muamelesine, efal tecellisine, nimetini tamamlamayı dilemesine gözünü kapatmış, kulağını kapatmış, kalbini, gönlünü de kapatmıştır. Bunun içinde anlamamış. Şeytan da ona başka şeyler, başka vesileseler verip ona feryat ettirmiş, isyan ettirmiştir. Allah'a itiraz ettirmiştir. Dolayısıyla şeytana uyunca Hikmetle bakıp Rabbini dinlemeyince şeytanla beraber kaybedenlerden olmuştur. Her bir kul kendi hayatına bakıp, Rabbim nerede? Bana nasıl bir muamelede bulunmuş? Hikmeti nedir? Muradı nedir? Nimetini nasıl tamamlamayı dilemiş diye bakması gerekir. Allah nimetini tamamlasın diye mutlaka Allah'ın emrettiği, sevdiği gibi yapması lazım. Rabbine karşılık vermesi lazım. Rabbi ona seni seviyorum, nimetimi tamamlamayı diliyorum. Dolayısıyla hadi kulum güzel yap, hadi kulum büyü, hadi kulum sabret. Hadi kulum bunu anla, bunu tanı derken kulunda evet, seni seviyorum ya Rabbi. Allahümmelleveyk demesi lazım. Emrindeyim ya Rabbi. Ben senin kulunum. Senden başka ilah yoktur. Benim ilahım sensin. Benim mabudum sensin. Benim maşukum sensin. İstediğim, sevdiğim sensin. İyâkena abdu ve yyâkenista'in demesi lazım ki doğru cevap vermiş olsun. Dolayısıyla Allah'ın nimeti üzerinde adım adım tamamlanmış olsun. Allah nimetini tamamlamayı diler. Dolayısıyla Allah'ın nimeti üzerinde tamamlansın. Nimet tamamlanınca ne olur? Kemale erer. Allah öyle buyuruyordu ayet-i de Allah vahyini tamamladığında Resulullah Efendimiz de öyle vahyetmişti. Sizin için bugün dininizi kemale erdirdim. Üzerimizdeki nimetimi tamamladım. Evet, Allah nimetini tamamlar. Neyle tamamlar? Kur'an ile tamamlanmış olur. Eğer dini tamamladıysa, vahiy tamamlanınca, din tamamlandıysa, nimet kemale erdiyse, bu durumda ne zaman Allah'ın vahyi üzerimizde, gönlümüzde tecelli etti? Kur'an gönlümüzde imana dönüştü, kemale erdi, Kur'an ile kemale erdik, canlı Kur'an olduk. O zaman Allah'ın dini üzerimizde kemale ermiş olur, kamil manada mümin olmuş oluruz. Müslüman olmuş oluruz, Allah'a yakın olmuş, dost olmuş oluruz. Dolayısıyla Allah'ın nimeti de üzerimizde tamamlanmış olur. Neymiş nimet? Nimet Kur'an'ıymış. Onunla dirilip, onunla kemale erip, onunla nimetin üzerimizde tamamlanması gerekiyormuş. Nasıl ki Allah peygamberlerini vahiy ile, ayetleriyle, kitap kitaplarıyla kemale erdirmiş bütün insanlar için aynı şey geçerlidir. Onunla kemale ermeleri lazım. Onunla Allah'ın nimeti üzerlerinde tamamlanır. Bir kula, bir kula eğer Allah'ın ayetleri gönlüne ilerse ayetler O'nun gönlünde tecelli ederse, eğer O Rabbini Rabbinin vahyinden tanırsa, anlarsa, Rabbinin kelamını, sözünü severse, O'nun emrettiği, sevdiği gibi yapmaya, olmaya çalışırsa, O Hazreti insan olur, nimetin üzerinde Evet, kemale ermesi, tamamlanması demek bütün nimet önünde olunca, o da o nimetleri alınca kemale ermiş oluyor. Yoksa kamil manada Allah dinini kemale erdirmiş, nimetini kulları için her bir kul için tamamlanmıştır. vahhi önüne koymuştur, nimetini tamamlanmıştır. Hadi onunla diril, Kemal Er nimet üzerinde tamamlansın, nimet üzerinde tamamlanınca Allah'ın nefeti ruh açığa çıkar, hakikat ortaya çıkmış olur, kendini tanımış Rabbini tanımış olur. Dolayısıyla nimette üzerinde tamamlanmış Allah üzerindeki nimeti tamamlamış olur. Neden Allah nimetini tamamlamayı dilemiştir? Çünkü onun için takdiri, hükmü öyle vermiştir. Allah alim ve hakimdir. Her şeyi bir hikmetle yapandır. Muradi odur. Hikmet Allah'ın muradidir. Kul üzerindeki muradı, kulun kemale ermesidir. Üzerindeki nimetin tamamlanmasıdır. Onun Allah'a yakın, Allah'a dost olmasıdır. Allah başka bir ayet-i kerimede öyle buyurmuştu. Güzellik yapanlara, güzel olanlara evet, nefsinlere buna beraber ihsan edenlere nimetlerimizi tamamlamak için. Evet, her şeyi açıkladık hidayete erdirmek ve rahmete erdirmek için evet, diğer peygamberlere de bu sayada Tevrat'ı verdik. Neden bunu böyle yaptık? Rablerinin huzuruna varacaklarına iman etsinler diye. Eğer Rabbimizin huzuruna varacağımıza iman ettiysek, bu durumda Allah'ın nimetlerine, ikramlarına sarılırız evet, Hidayete ermek için çaba gayret sarf ederiz. Hidayet yolunda, sırat-ı müstakim yolunda olmak için, Allah'ın rahmetinin içine girmek için, Rabbimizin bize açıkladıklarını anlamak için, evet, çaba gayret sarf ederiz. Dolayısıyla Allah üzerimizdeki nimetlerini tamamlar tamamlamayı dilemiş. Onun için her halükarda her bir kulun bir Allah'ın kendisi için yaptığı bir takdir vardır. O kul nerede olursa olsun, kimlerle beraber olursa olsun, neyle meşgul olursa olsun, Allah onun üzerindeki nimetlerini tamamlamayı dilemiştir ve tamamlar kul ya bu nimetleri tercih eder, alır, kabul eder ya da şeytana bakar, iblise bakar, iblisin şeytanın verdiği vesilseye bakar ya da şeytana uyanların sözlerine bakar, aynı kapıya çıkar, yine şeytana uymuş olur. Ya da nefsini dinler, nefsinin kendisine neler fısıldadığını Allah bilir. Çünkü Allah kişiyle kalbi arasına tecelli etmiştir. Ya da nefsi ona söylemiştir. Yine şeytandan gelen vesveseyi söylemiş ve tercih etmiş olur. Her bir kul Allah'ın nimetini almak için mutlaka Rabbinin kendisinden ne istediğini, nasıl yapması gerektiğini, Allah'ın neyi emrettiği emrettiğini, neden nehyettiğini anlamaya çalışmış olması gerekir. Rabbinin ayetlerinden, vahiyinden, Rabbini dinlemiş olması gerekir. Gönlünü Rabbine, Rabbinin vahyine açmış olması gerekir. <gülüyor> Ramazan ayı, Kur'an ayı, Allah Kur'an için öyle buyurmuştu. Tamamlayınca sizin için dininizi kemale erdirdim. Üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Allah dinimizi kemale erdirmiş. <gülüyor> Din hayat demektir. Hayat biçimi demektir. Hem zahiri olarak yaşarken hem gönül alememizde yaşarken, düşünürken, tefekkür ederken bir bilgiye sahip olurken her ne olursa olsun mutlaka onu Kur'an'ın şekillendirmesi gerekir, inşa etmesi gerekir. Hem günün alemimizde hem dışarıda mutlaka Kur'an'a göre yaşamamız gerekir ki dinimiz kemale ersin. Hayatımızın herhangi bir yerinde, gönlümüzün herhangi bir yerinde eğer Kur'an'ı ters düşersek Allah'ın dini üzerimizde tamamlanmamış olur. Dolayısıyla nimet de üzerimizde tamamlanmamış olur. Ne zaman hayatımızın her anını Kur'an ihata edip kapladıysa hayatı Kur'an'a göre yaşadıysak, Allah'a göre yaşadıysak, <gülüyor> o zaman Allah'ın dini üzerimizde kemale ermiş olur. Kamil manada Allah'ın dinini yaşamış oluruz. Dolayısıyla Allah'ın nimetleri de üzerimizde tamamlanmış olur. Nimet, peygamberlerin kazandığı nimettir. Evet, Bu nimet, Allah'ı bilme, tanıma, Marifetullah nimetidir. Allah'a iman etme, sevme, aşık olma nimetidir. Allah'a abdolma nimetidir. Onu sevme buna beraber onun sevgisini kazanmak için çaba gayret sarf etme nimetidir. Allah'a karşı takva sahibi olma nimetidir. Kendi arz yetini bilip Rabbinin azametini bilip Rabbinin huzurunda boyun bükme, ruku etme secde etme nimetidir. Dua olma nimetidir. Her şeyini Rabbinden isteyip, Rabbini gönlüne evet, tecelli etmesi için, onun rahmetinin içine girmesi için, dua olma, davet etme nimetidir. Güzel olma, güzel yapma nimetidir. Allah ile güzel olup, Allah'a göre güzel yapma nimetidir. Nimet, Buydur. zahri olarak Allah ikramda bulunduğunda bunlardan nimet midir? Evet. Bunlardan nimettir. Ama bunlar nimetin hakikati aslı değil. Tam tersine hakiki nimetleri kazanmak için bir sebep, bir vesiledir. Onlarla ahiretimizi kazandığımızda, Allah'ın rızasını kazandığımızda işte onlar da o zaman nimet olmuş olur. Yoksa o nimetler bizim başımıza bela olur. Nimet olmaktan çığıp bize sadece zahmet olmuş olur. Saf suresinde 7. ayette Allah buyuruyordu. İslam'a çağrıldığı halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Allah zalimleri, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Neden hidayete erdirmiyor? İslam'a, Allah'a teslim olmaya, iman etmeye, kul olmaya davet edildiği halde kabul etmez, yalan uydurur. Allah'ın söylemediğini söyler. Allah'ın hak dediğini hak demez. Batıl dediğine batıl demez. Tersini söyler, yalan uydurur. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Evet. Hak dediğine batıl deyince, batıl dediğine hak deyince, doğru dediğine yanlış deyince, yanlış dediğine doğru deyince ne yapmış olurlar? Allah'ın nurunu, ağızları da söndürmeye çalışıyorlar. Söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler, böyle yapanlar kafirdir. İstemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır buyurdu. Kime nurunu tamamlayacak? Elbette ki iman edenlere, gönlünü Allah'a, imana, İslam'a açanlara. Ama İslam'a çağrıldığı halde, eğer Allah'a karşı yalan uydurup kendisine göre hakikati inkar edip başka doğrular getirince bence bana göre deyince ya da birilerine göre deyince bu durumda ne yapmıştır? İslami kabul etmemiş, Allah'a teslim olmayı reddetmiştir. Dolayısıyla ağzıyla Allah'ın nurunu söndürmeye çalışmıştır konuşarak, evet, kelimelerle Allah'ın hak dediğine batıl diyerek, onun batıldığını ispatlamaya çalışarak, kendisinin söylediğini, hak olduğunu iddia edip, onu böyle savunarak, karşısındakini kandırmaya çalışarak, yalan söyleyerek, ağzıyla Allah'ın nurunu söndürmeye çalışmış olur. Ama Allah öyle buyurdu. Kafirler o hakikati örtenler, ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmeye çalışanlar, Allah'a karşı yalan uyduranlar, evet o zalimler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır. Bütün insanlar bir mümine karşı o müminin kaybetmesini istese, kazanmasını istemese de Allah o kul için nurunu tamamlar. Bütün insanlar bir araya da gelse buna mani olamaz. Onun için kulun Rabbine güvenmesi gerekir. Rabbim nurunu üzerimde tamamlar demesi gerekir. Hayatı yaşarken evet hayati boyunca Allah ona Kur'an'a göre bir muamelede bulunur. Ona bir takdir yapmıştır. Kazansın diye üzerindeki nimeti tamamlamak için evet ona öyle muamelede bulunur. Bütün insanlar bir araya da gelse ona mani olamaz. Allah nurunu tamamlar. Her bir kul için nurunu tamamlar. Her bir kula vahyini tamamlar. Yeter ki kul dinlesin. Ama Allah'ın ayetleri geldiğinde Allah bir şekilde onu ayetleriyle buluşturduğunda, ayetler O'nun gönlüne geldiğinde, eğer O gönlünü kapatırsa, reddederse, şeytanın verdiği vesveseyi Allah'ın ayetlerinin önüne koyarsa, bu durumda ne yapmıştır? Şeytanın verdiği vesveseyi doğru bulmuş, şeytani haklı görmüş, Rabbini, Rabbinin vahyini yalanlamış olur, Nimet onun üzerinde tamamlanır mı? Hayır. Nimet geliyor, o da nimetleri reddediyor. Ama işittik ve itaat ettik dese, işittim ve teslim oldum ya Rabbi dese, sen benim Rabbimsin, ben de senin kurunum dese, Allah üzerinde nimetini tamamlar. Allah kurunu ciddiye alıyor, her anda onun gönlüne tecelli ediyor, her anda onu varlıkta tutuyor, her anda onu davet ediyor ve her anda Üzerindeki nimetini tamamlamak için ona bir imkan veriyor. Hadi kulum güzel yap. Hadi kulum sana vahyettiğim, sana söylediğim gibi yap. Doğru yap, güzel yap. Hakta ol, sabırda ol, hakka davet et, sabra davet et. Rahmetin içinde ol, rahmete davet et ikrama nail ol, ikram et. Kul hep bu muameleyle, bu hitapla, bu vahiyle karşı karşıyadır. Kul da kendi tercihini yapar bu arada. Bu zor bir şey midir? Evet, bu gerçekten zor bir şeymiş. Allah Öyle buyurdu. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar dedi. Haruki kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Bakacağız ağzımızla Allah'ın nurunu söndürmeye çalışıyor muyuz? Ya da nerede böyle bir yanlışa düşüyor? Şeytan bize hile yapıyor. Hatta öyle ki bunu yaptığımızın bile farkında olmuyoruz. Konuşurken bir konuda Allah bir şey söylemiştir. Eğer bir kul onun tersini söylüyorsa ya da evet doğrudur Allah öyle söylemiştir ama kabul etmiyorum diyorsa onu yalanlıyorsa, yalanlamış olur azıyla Allah'ın durumunu sündürmeye çalışıyor demektir. Ama diliyle bunu söylemiyorsa sadece gönlünden kabul etmiyorsa bir tek Allah'ın nurunu kendisi için ağzıyla söndürmeye, gönlüyle söndürmeye, düşüncesiyle, fikriyle, küfrüyle evet, örtmüş ve söndürmeye çalışmış demektir. Söndürünce ne olur? Söndürüyor mu? Evet, söndürüyor. Kendisi için söndürmüş oluyor. Kendi eliyle bunu yapmış oluyor. Dolayısıyla karanlıkta kalıyor. Ama Allah nurunu tamamlar. Yani O'nun kemale ermesi için, nimetini tamamlamak için ona her muamelede bulunuyor. O ister gözünü kapatsın, gönlünü kapatsın. Görmedim, anlamadım, bilmiyorum desin Allah nimetini tamamlar. Sonra kıyamet günü Allah öyle buyurmuştu ayet-i kerimede. Siz ayetlerimi dinlemeden, ne olduğunu anlamadan inkar ettiniz öyle mi? Eğer değilse yaptığınız neydi söyleyin. Evet, dinlemeden, anlamadan inkar etmek. Yani nimetin gelmesine müsaade etmeden nimeti reddetmek. Allah'ın kendisine yaptığı muameleyi, Allah neden bu muameleyi yaptı, benden ne istiyor, nasıl yapmamı istiyor demeden, feryat edip, itiraz etmek, isyan etmek. Allah'ın insana yüklediği sorumluluk gerçekten çok büyük. Göklerin, yerlerin, dağların taşıyamadığı emaneti yüklemişiz. Onun için bu emanetin hakkını vermemiz gerekir. Bu emanet Allah'a yeryüzünde halife olmaktır. O'nu temsil etmektir. O'nun emrettiği, O'nun sevdiği gibi yapmaktır. O'nun vahyettiği gibi yapmaktır. O'nun peygamberleri gibi yapmaktır. Nimetin üzerimizde tamamlanıp kemale ermektir. Hazreti insan olmaktır. Her anda ayaktayken, otururken, yan üzeri yatarken Rabbimizi zikretmektir. Sabah akşam, sabahtan akşama ona hamd etmektir, onu tesbih etmektir, onu tekbir etmektir. Evet, tek büyük Rabbimdir deyip ondan başkasına boyun bükmemektir, eğilmemektir. Evet, sorumluluk gerçekten çok büyük. Her anda <gülüyor> Rabbimizi dinlemektir. Gönlümüze gelen vahyi anlamaya çalışmaktır. Rabbimizin bize yaptığı muameleye şahit olmaktır, şahadet etmektir. Ve Rabbimize cevap vermektir. Her muamelesi, nimeti tamamlamak içindir. İkramını tamamlamak içindir. Tamamlayıp bizi kemale erdirmek içindir. O, Muamele karşısında Rabbinin kendisini nasıl ciddiye aldığını, nasıl sevdiğini görüp buna şehadet edip, o da Rabbini layıkıyla ciddiye alıp, ben de seni seviyorum deyip Allah'ın emrettiği, sevdiği gibi yapmaktır. Onun için sorumluluk gerçekten büyük ama çok büyüktür. Eğer gökler yerler onu yüklenmekten çekindilerse, Allah'tan haşyet duydukları için. Bu durumda insanın böyle bir nimetin farkında olması gerekir. Bu nimet Allah'a yakınlık nimetidir. Allah'a dost olma nimetidir, şerefidir. Allah bu Kur'an'ı eğer bir daha indirmiş olsaydık Allah'ın haşyetinden onu boyun bükmüş paramparça görürdü. Neden böyle haber veriyor? Bu ayetleri sana indiriyorum. Bu Kur'an'ı sana indiriyorum. Senin durumun nedir? Nasılsın? Senin de nefsin paramparça oluyor mu? Rabbine boyun büküp secdeye kapanıyor mu? Yoksa hala itiraz mı ediyor? Bir dağ, bir taş evet, eğer haşetten boyun büküyorsa, secdeye kapanıyorsa, toz duman oluyorsa, Allah'a olan haşetinden, edebinden, Allah'ın vahyi karşısında. Bakacağız biz ne oluyoruz? Kur'an bize inmişse biz ne oluyoruz? Yoksa bir taş kadar olamıyor muyuz? Allah tamamlar. Nimetini tamamlar. Allah kendini tanıtıyor. Bizi bize tanıtıyor. Nimetimi tamamlıyorum diyor. Allah Resulullah Efendimiz'e buyuruyor. Sana apaçık bir fetih verdik. Bu hem zahiri hem manevi bir fetihtir. Zahiri fethin müjdesi manevi fethi evet, ikramidir. Sana apaçık bir fetih verdik. Neyi vermiştir Allah Resulullah Efendimiz'e? Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını mağfiret eder. Sana olan nimetini tamamlar. Bununla beraber seni sirat-i müstakime hidayet eder. Bir kul sirat-i müstakime mi? Resulullah Efendimiz'e tabi olduğumu Allah nimetlerini üzerinde bir bir tamamlar. Başka ne yapar? Günahlarını mağfiret eder. Öyle bir imana, öyle bir gönül haline sahip olur ki, kul, geçmiş ve gelecek günahları mağfiret olmuş olur. Allah öyle buyururdi ayet-i kerimede, eğer siz büyük günahlardan sakınırsanız, Diğerlerini Allah mağfiret eder. Onlar Onları örter. Allah'ın vadi vardır. O kulu büyük günahlardan korur, muhafaza eder. Diğerlerini de örttüğü için yaratan, yarattığını bilmez mi? Eğer o kul sirate müstakime girip yürüyorsa, hidayete ermişse, Allah'ın hidayetine ermişse, hidayetçiyle beraber olmuşsa, Allah'ın nimetleri üzerinde tecelli ediyor, nimetleri alıyorsa, Allah'ın muradı üzerinde gerçekleşiyorsa, evet, o böyle bir müjdeyi alır, almış olur. Allah sana olan nimetlerini tamamlar dedi. Onistilat-ı evet, müstakimde yürütür ve nimetini tamamlar. Bu hitap Resulullah Efendimiz'edir. Dolayısıyla her bir ümmetine tek tektir. Yoksa bunu sadece ona söylediği değildir. Biz de Allah'ın üzerimizdeki nimeti tamamlaması için, günahlarımızı mağfiret etmesi için Sırat-ı Müstakhim'de Allah'ın Resulüne tabi olarak Fatiha'yı yaşayarak, özetle, Kur'an'ı yaşayarak Rabbimize yürüyeceğiz, Rabbimize koşacağız, Rabbimize varacağız inşallah. Yoldan çıkmamaya dikkat ederek, nefsimize taviz vermeden, şeytana taviz vermeden, Rabbimizin hiçbir muamelesine neden, niçin, nasıl demeden, Rabbim üzerimdeki nimetini tamamlamak diliyor diyerek bize olan muameleyi, imtihanları öyle karşılayıp Rabbimizden gelen nimeti evet, almak için inşallah çaba gayret sarf edeceğiz. Bir ve beraber olacağız. Birbirimize destek olacağız. Birbirimize kazandıracağız inşallah. Allah ayetin devamında Allah şanlı bir zaferle sana yardım eder. Evet. Seni izzetli kılmak için ve yensurke Allahe nesren aziza buyurdu. Seni aziz kılar, şerefli kılar, sana öyle bir yardımda bulunur ki Onunla şeref bulur, şereflenir. O şerefi kazanırsın. Onun yardımıyla şereflenirsin. Dolayısıyla düşmanına karşı da aynı şekilde evet, müsafer olursun. Bir de müminler imanlarını bir kart daha arttırsınlar diye sana iman edenler imanlarını bir kat daha artırsınlar diye Allah müminlerin kalbine o sekineti indirir. Köklerin, yerlerin orduları Allah'a aittir. Allah alim ve Hakimdir. Bütün bu lütuflar, bu ikramlar, bu mahfîlet, bu şeref, hepsi mümin erkeklerle mümin kadınları içinde ebedi kalacakları zemininden ırmaklar akan cennetlere koyması, onların günahlarını evet örtmesi içindir. İşte bu Allah katındaki en büyük kurtuluş en büyük saadettir. Allah, müminlerin günahını bağışlamayı diler, günahlarını örtmeyi diler, onları cennete koymayı diler, Allah muameleyi onun için böyle yapar buyurdu. Bir de, Allah hakkında kötü zanda bulunan münafık erkeklere ve münafık kadınlara Allah'a şirk koşan erkeklere, şirk koşan kadınlara evet azap edecek. Allah'a teslim olanlar, Müslümanlar için onlar kötülük bekliyorlar. O kötülük bekledikleri kötülük onlar mı onların başına gelir Allah onlara gazap etmiş onları ilan etlemiş ve cehennemi kendilerine hazırlamıştır orası ne kötü bir yerdir Allah hakkında süzjande bulunan bulunanlara Allah münafık dedi müşrik dedi kadın olsun erkek olsun Bununla beraber onlar Müminlerin, Müslümanların başına kötülük gelmesini istiyorlar. O kötülükler onların başına gelir. Allah onlara gazap etmiş, onları lanetlemiştir buyurdu. Fethi Suresinin devamıydı bu 6. ayet. Bir iman edenlere, Müminlere, Müslümanlara olan muamelesini Allah anlatıyor. Onların günahını mahfiret eder. Gelmiş geçmiş günahlarını mağfiret eder. Onlara apaçık bir fetih verir. Fetih buydu. Allah nimetini tamamlar. Böyle olunca Allah nimetini tamamlamış olur. Bu her bir kur için böyledir. Yeter ki sirat müstakimde olsun, hidayette olmuş olsun, Rabbine yürümeye, koşmaya çalışmış olsun. Rabbinin muamelesini görmeye çalışmış olsun. Allah ona nimetini, nimetlerini tamamlar. Allah'ın güzelliği üzerinde tecelli eder. Allah'a ayna olur. Bu aleme bir şey olmaya gelmemişiz. Tam tersine hiçbir şey olmaya gelmişiz. Hiçbir şey. Hiçbir şey olmadığımızı anlamaya ve tatmaya gelmişiz. Hiçbir şey derken saf, tertemiz, benlik taşımayan, bütün varlığını Rabbinden bilen, Rabbi ile diri olduğunu bilen, buna iman eden, dolayısıyla Rabbine ayna olan, Rabbine halife olan Rabbinin güzelliği üzerinde tecelli ettiği evet, kul olmaya gelmişiz. İnsan, hakiki insan, Hazreti insan budur, böyledir. Onun için Allah, benden başka tarafa dönme, buyurur. Benden başka tarafa dönme, bana dön ki gönlüne tecelli edeyim. güzelliğim tecelli etsin. Bana ayna ol. Başka şeylere ayna olma. Kim neyi seviyorsa, en çok neyi seviyorsa, neyin peşinden koşuyorsa, gönlünü ona çevirmiş, ona ayna olmuştur. Dolayısıyla onun üzerinde de o görünür. Dilinde o görünür, halinde o görünür, elinde o görünür. Zikri odur, fikri odur. Her neyi seviyorsa, neyi seviyorsa, o onda görünür. ve Dolayısıyla bir de o, sevdiği gibi olmuş sevdiği olmuştur. İnsan aşktan, gönülden ibaret gönünü gönül aynasına ne aksetmişse orada sürekli olarak ne duruyorsa o artık o olur. Eğer tecelli eden Allah değilse Allahsa Allah'a aşık olur. Allah'ın tecellisi güzelliği olur. Eğer o Allah değilse, o her ne olursa olsun, o Rabbini kaybetmiştir. O kendini, evet insan olmayı, Allah'a halife olmayı, ayna olmayı kaybetmiştir. Kendini kaybetmiştir. Rabbini unutmuş, kendini unutmuş ve kaybolmuştur bu alemde. Allah nimetlerini anlatıyor bir de. Allah sizin için nimetler yaratmıştır elbiseler yaratmıştır. Neden bütün bunları böyle sizin emrinize vermiş? Allah'a teslim olmanız, Müslüman olmanız için Allah sizin üzerinizde nimetini tamamlıyor. Zahiri olarak her ne varsa Allah'tan gelen bir nimet, bir ikram her biri geldiğinde evet Allah nimetlerini tamamlamış oluyor. Eğer, evet ayet devam ediyor, eğer yüz çevirirlerse, Allah'ın nimetlerini görmezlerse, Allah'ın üzerindeki nimeti tamamlamayı dilediğini görmezlerse, kabul etmezlerse, yüz çevirirlerse, artık sana düşen ancak apaçık bir beyan bir tebliğden ibarettir. İster kabul ederler, ister kabul etmezler. Ama hakikat budur. Bunu kabul etmeyenler yüz çevirmişlerdir. Demektir bu. Onlar Allah'ın nimetlerini bilirler, itiraf ederler, bir de e, sonra da inkar ederler. Onların çoğu kafirdir hakikati örtenlerdir. Her ümmetten bir şahit göndereceğimiz gün artık ne kafir olanlara özür dilemelerine izin verilir ne de onların özür dilemeleri istenir. İş işten geçmiştir. Hayatı yaşarken Rabbimizden özür dilememiz gerekir. İstiğfar etmemiz gerekir af dilememiz gerekir. Güzel yapmak için çaba gayret sarf etmemiz gerekir. Evet. O gün kafir olanlar bir de izin isterler. Bu sefer kulluğumuzu yapalım diye. Sana kul olalım, kulluğumuzu yapalım diye izin isterler, özür beyan ederler. Ama ne onların özrü kabul edilir, ne onlara izin verilir, ne de onların özür dilemeleri onlardan, onlardan istenir. Özür dileseler de iş işten geçmiştir. Onun için Allah şimdiden haber veriyor ki Rabbinizden mahfilet dileyin, yanlış yaptığınızda özür dileyin. Af dileyin, mahfiret dileyin. Unutmayın ki Allah nimetlerinizi, nimetlerini üzerinizde tamamlamayı dilemiştir. Sizi kemale erdirmeyi dilemiştir. Hazreti insan olmayı evet, yapmayı dilemiştir. Her bir kul evet, böyle. Bunu anlaması gerekir. Allah'ın her efali, her muamelesi, her tecellisi karşısında onun mutlaka böyle düşünüp, böyle anlaması gerekir. Yoksa hakikati görmezden gelmiştir. Yalan saymıştır. Gözünü kapatmıştır. Görmedim demiştir. Anlamadım demiştir. Sonra sonra pişman olur ama iş işten geçmiş olur. Eğer dinlemezlerse, evet. Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz'e. Senin vazifen apaçık bir tebliğ, apaçık bir beyandır. Sen emirlerimi apaçık söyle. Beyan et, anlat. Artık Gerisi onların bileceği şeydir. Nimet olarak ebedi hayatı görmeyenler, en büyük nimet olarak, asıl nimet olarak, Rabbinin dostluğunu, yakınlığını, rızasını, sevgisini görmeyenler, nimet olarak Allah'tan başka şeyler tercih edenler, Onlara bir şey yapamazsın dedi. Tercih onlarındır. Sen sadece beyan et, sadece anlat. O medenler ayet devam ediyor. O medenler azabı gördüklerinde artık onlardan azap hafifletilmez. Onlara artık herhangi bir şekilde zaman tanınmaz, mühlet verilmez. İş işten geçmiş, iş bitmiştir yani. Allah nimetini tamamlamayı diler, dinini kemale erdirmeyi diler. Kulü, kulü üzerindeki muradının gerçekleşmesi için kazansın diye de bulunur, muamele de bulunur. Her muamelesi bizim için, kul için aşktır, muhabbettir, rahmettir, nimettir, ikramdır. Her bir ismi bizim için evet nimettir. Dolayısıyla her bir ismi üzerimizde kemale erdirmeyi diler. Her muamelesi bir ismin tecellisidir. O isme karşılık verince, Allah'ın emrettiği gibi yapınca, düşününce, konuşunca, hareket edince o isim tamamlanır. O isim kemale erer. Her bir isim Allah'ın muamelesiyle, Allah'ın dilemesiyle kemale erince ne olur? Canlı Kur'an olur. Saf Allah'ın el-esmaul husnası'nın tecellisi olur. Aşk olur, aşık olur. Evet. Saf, iman olur, muhabbet olur. Saf, Allah'ın güzelliği olur. Allah'a yeryüzünde harife olur. Meleklerin secde ettiği varlık olur. Allah'ın kulum dediği, abdum dediği kullardan olur, aşıklardan olur. Allah'ın selam olsun dediği kullardan olur. Allah bizi avdım dediği, selam olsun dediği kullarından eylesin inşallah. Kardeşlerimize selam olsun.